Nezalet aleyhimus sekinetu ve gaşiyethumur rahmetu ve haffethumul melâiketu ve zekarahum ullahu fîmen indeh ve men battae bihi ameluhu lem yusri' bihi nesebuhu ravahu muslim biha vel lafz sadaka <Resulullah> Muhterem kardeşlerim bir önceki dersimizde hatırlayacaksınız Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın bir hadisi şerifini size intikal ettirmiş hadis üzerinde açıklamalarda bulunmuş idik bu haftaki dersimizde de inşallah kainatın sevdiği Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın bir başka hadisi şerifini inşallah okuduğum hadisi şerifi size intikal ettireceğim kişilerin hayatında hadisin, sünnetin önemi çok büyüktür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 Neden? Çünkü muazzam para getiriyordu onun için açıktır. Ekonomik bir kaygadan ötürü açıktır. Arkadaşlar biliyorsunuz tarihte Ebrehe olayı habisesi vardır. Ebrehe Mekke'ye giden insanların Mekke'ye bıraktığı parayı kendi ülkesine çekmek için Sanada Yemen'in San'a şehrinde büyük bir bina yaptırmıştı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 ne yapmaları lazım? Dışarıdan gelen insanlar üzerlerindeki günahkar elbiselerini çıkaracaklar. Ya Mekkeli müşriklerden bir elbise satın alacaklar ya da bir elbise kiralayacaklar yahut da çıplak Kabe'yi tavf etmek zorundadırlar. Bakın dikkat ediyor musunuz? Din adına konmuş bir prensip esasen bütün kaygı madde kaygısıdır. Daha çok para kazanma endişesidir. Dışarıdan gelmiş insanlar üzerlerindeki günahkar elbiselerini çıkaracaklar. Çok fazla parası olan birisi Mekkeli müşrikten bir elbise satın alıyordu. Biraz az parası olan bir elbise kiralıyordu. Hiç parası olmayan da çınır çıplak kabe Muazzama'yı tavaf ediyordu. Çıplak Kabe'yi tavaf ettikleri zaman da bu defa ahlaksızlık artıyordu. Mekke'nin genel ev patronlarına para çıkıyordu. Yine ekonomik kaygı. Bu defa ahlaksızlık artıyordu. Genel ev patronlarına iş çıkıyordu, para çıkıyordu. Dikkat ediyor musunuz?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 bu hadis bizim hayatımızın birçok yönünü aydınlatmaktadır. Amel etme adına, yarım uygulamaya koyma adına inşallah Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın hadisini dinleyelim. Hadisi Ebu Hureyre Radiyallahu Anh Hazretleri bize Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dan naklediyor. Allah'ın Resulü buyurdu ki, ''Men nefese am müminin kurbeten min kurebid dunya."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 biz eğer böyle lüzumsuz ve gayri meşru bir müslümanın sıkıntısını giderirsek Allah da öbür tarafta bizim lüzumsuz ve gayri meşru bir sıkıntımızı giderir. Nasıl mı diyeceksiniz? Mesela cehennemin altıncı katında yanıyorsak acaba 7. katta ne olup bitiyor diye içimizde bir sıkıntı varsa tutar Allah elimizden bizi 7. kattaki azabı gösterir. Böylece bizim lüzumsuz ve gayri meşru bir sıkıntımızı giderir. O halde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 Hazreti Yusuf zindanda iki tane zindan arkadaşı lüzumsuz bir dert ile kendilerini sıkıntıya düşürmüşler gelmişler Hazreti Yusuf'a diyorlar ki biz işte şöyle bir rüya gördük bizim sıkıntımızı gideriver okay. Hazreti Yusuf onlara aynı şöyle dedi kardeşim sizin gerçek sıkıntınız bu değil sizin gerçek sıkıntınız birden fazla raflara Efendilere, ilahlara kulluk yapmanızdadır siz tek olan Allah'a kulluğa yaklaşırsanız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 Allah da öbür tarafta onun sıkıntısını giderecektir buyurmuştu ya demek ki gidereceğimiz sıkıntı meşru olacak. Gayri meşru bir sıkıntıyı giderirsek öbür tarafta Allah da bizim gayri meşru ve lüzumsuz bir sıkıntımızı giderir. Hadisin birinci bölümünde Peygamberiniz Allah'ın Rasulü Hazreti Muhammed aleyhisselam bunu anlatıyor. Bakın ikinci bölümde hayatımızın bir başka yönüne Allah'ın Rasulü dikkat çekiyor ve şöyle buyuruyor.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 Bir Müslümanın evinde ne olup bitiyor diye anahtar deliğinden içeri bakmak, içeriyi diksetmek, etmek, tarasul etmek haramdır, yasaktır. Hatta Allah'ın Resulü buyurur ki, bir Müslüman başka bir Müslümanın evinin anahtar deliğinden içeriği diksetse baksa, içerideki Müslüman da bir mil kakıp dışarıdakinin gözünü çıkarsa, o oh olmuş diyor Allah'ın Resulü, o oh olmuş, yapmasaydı. Mesken masuniyetini ihlal etmeseydi, Müslümanın evinde ne olup bittiğine,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 Müslümanların gizli sırlarını ortaya dökmeye çalışmayacağız. Bakın bu konuda size şöyle küçükçe bir <gülüyor> misal vereyim. Hazreti Ömer <gülüyor> radıyallahu anh hazretleri Medine'de bir yerden geçerken iki tane sahabi geldi dediler ki Ömer şu evin içindeki Müslüman günah işliyor. Bunu ikaz etme zorundayız. Hazreti Ömer sinirle adamın kapısını çaldı. Kapı kilitliydi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 Demek ki setil kelimesinin üçüncü manası iman elbisesi, itikad elbisesi giydirme. Arkadaşlar birçok insan var ki bu devirde çırıl çıplaktır Allah korusun. Beş vakti kılların başkasına karışmam diyor. Başkasına aklım vermez diyor. Allah korusun bu adam fikir çıplağı. Bu adam iman çıplağı, itikad çıplağı. Hele böyle bir devirde donar Allah korusun. Bu kardeşi sokakta böyle donmaya terk edemezsiniz. Ona bir iman elbisesi giydirmek zorundasınız.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 Fi awni akhihi. Mümin kardeşlerinin yardımında olduğu müddetçe Dikkat ediyor musunuz? Allah Müslümanın muavinidir Ne zaman mümin o Müslüman kardeşlerinin yardımında olduğu müddetçe İşte Allah'ın yardımı bu şarta bağlı. Eğer ben bir kardeşime bir defa yardım etti, bırakı verdiysem Allah da bana bir defa yardım eder, bırakı verir. Eğer ben bir kardeşime iki defa yardım etti, bırakı verdiysem.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 Yüzde otuz, yüzde kırk faizi tercih ettiği götürdü parasını bankaya yatırdı diyor. Aynen bunun gibi, aynen bunun gibi biz kendi işimizi bırakıp Müslümanların yardımına koşsaydık Cenab-ı Hak devamlı bizim yardımımızda olacaktı. Ama biz Cenab-ı Hakk'ın devamlı bizim yardımımızda olmasını de kendi işimizde koşturuyoruz, kendi işimizle meşgulüz. Bu aynen buna benzer. Bakın bir de şunu söyleyeyim size. Müslüman,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 okuduklarını hayata tatbik etmenin savaşını verme adına okuyacaklar. Anlayacaklar ve hayatlarını aktaracaklar. İlla nezelet aleyhimus sekinetü. Eğer bir grup, bir cemaat bunu yaparsa şimdi şu anda bizim yaptığımız gibi bir cemaat bunu yaparsa illa nezelet aleyhimus sekinetü. Onların üzerlerine bir sekine iner. Bir huzur iner. E biz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 Kur'an bize çok şey söyleyecekti. Kur'an bizim hayatımızı değiştirecekti. Ama biz onu ders haline getirmiyoruz. Bakın arkadaşlar, burada size bir başka hadisi şerife intikal edeyim. Müslim'de Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam bir başka hadislerinde şu hususa bizim dikkatimizi çeker. Der ki kainatın seyidi bir gece iki adam geldi benim elimden tuttu, beni bir fezaya, bir boşluğa çıkardı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 Allemahullahul Kur'an. Bu öyle bir adamdı ki Allah ona Kur'an'ı öğretti. Biz anlatıyor bakın. Kur'an'ı biliyoruz çoğumuz. Biz anlatıyor bakın. Allah ona Kur'an'ı öğretti. Allemahullahul Kur'an. Allah ona Kur'an'ı öğretti. Nasıl öğretti? Babasının kalbine merhamet verdi de imam ve göndertti öğretti. <gülüyor> Babasının kalbine merhamet verdi de bir hocanın dizinin dibine gönderdi, çocuğunu öğretti.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 şeytan nasıl vahyeder? ayeti kerimede Cenab-ı Hak anlatıyor innes şeyatine leyuhune ila evliyaihim şeytan dostlarına vahyeder ya da şeytan dostları vasıtasıyla vahyeder vahiy nedir? önce onu bir tanıyalım vahiyin Türkçemizdeki manası şudur gizlice ve süratlice mesaj iletmek e bugün televizyon aynı şey yapmıyor mu?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 birisine sünnet diyoruz. İki tane gözlük. Kad جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ Rabbinizden size basiretler, gözlükler geldi. Kim o gözlükleri takar da bütün hadiselere Kur'an ve sünnet gözlüğüyle bakarsa o kendi lehinedir ve kurtulmuştur. وَنَنْ <gülüyor> عَمِيَ Ama kim de ama kalmak isterse, kim de o gözlüğü takmak istemezse, hadiselere kendi nefsi kanaatleriyle bakmak isterse ya da ailesinden gördüğü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 bir ikisi adım başına düşecektir. Bu ne faizdi çarpacaktır. Faiz direğine çarpacaktır. Bu ne idi? bu ne göz idi? bu ne kulak idi? buna itikaptı, bu ne yanlış bir alışverişti, bu ne yanlış bir dokunuştu, bu ne yanlış bir bakıştı ve mütomadiyen adım başına düşecek ve tökezleyecektir. Ama eline Allah'ın fenerini alan kişi, yani Kur'an ve sünneti tanıyan kişi, yani peygamber kendisine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 Ama onlar devamlı okuyorlar. Keşke okusun insan da başının altına koysun ve yatsın. Hiçbir mahsuru yoktur. Kendi kendimizi aldatmayalım. Kur'an'la beraber olmak zorundayız. Hadisin son bölümünde kainatın seyyidi Hazreti Muhammed Aleyhisselam şöyle buyuruyor. وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ اَمَلُهُ Kimin ameli batılsa, kimin ameli bozuksa